1282 numaralı konu, sahabilerin Hazreti Peygamberin meclislerinde ilim müzakere etmeleri ve ona soru sormaları, Enes radiyallahu anha şöyle anlatıyor, biz 60 kadar kişi Hazreti Peygamberle birlikte oturuyorduk, o bize bazı hadisler söylüyor ve sonra da herhangi bir ihtiyacı için yanımızdan ayrılıyordu, bundan sonra biz kendi aramızda onun söylediklerini müzakere ediyorduk, bu, uzun bir süre devam ediyor ve o kadar çok tekrar ediyordu ki kalktığımızda, dinlediğimiz hadis sanki kalbimize dikilmiş gibi oluyordu.